Alâ hamîmî gazâin Dil hâlbî kullîhîmî Bismillahirrahmanirrahim rabbil As-salâtu Ve alâ âliye sahbî ecmaîn Terhib-i Terhib i hadis i şeriflerinde Sıramızda 54. hadis-i şerife geldik ben tabi güncel konular oluyor işte benim hakkımda laflar çıkıyor, haberler çıkıyor, bir şeyler çıkıyor ben onlarla inşallah onları Perşembe günü sohbette kısaca bazı cevaplar gereken şeyleri veriyorum. Bu dersler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersi, hadis-i şerif dersi olduğu için ancak dersle ilgili konuşmak lazım. Bu bakımdan yani hadis-i şerifin hakkını etmemek lazım. Zaten vakitler kısıtlıdır. Yani bazı güncel çok zaruret olmadıktan sonra onların konuya girmiyoruz. Siz de ona göre hadis-i şeriflere önem verin, ciddiyet atfedin. Ve başka bir şey karıştırmadan siz de dinleyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Biz size onu aktarmış olalım. Şimdi bu meclisten daha büyük bir meclis olamaz. Hangi yerde hadis-i şerif okunuyorsa ancak o bu meclise eşit olabilir. Dolayısıyla şu anda insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemekten daha büyük bir sohbet dinlemiş olamaz. Ve ondan daha üstün bir kimseyi de dinleyemez. Ondan üstünü yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar arasında. Onun için e, herkesi haberdar edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ayet bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime ulaştırın. E, emri gereğince onun sünnetine ittibaan ve emrine imtisalen, kaç kişiye ulaşabiliyorsanız Allah için ulaşın ulaştırın ve e, hadis-i şerifte onun buyurduklarını biz de duyuralım. Hep birlikte Rabbim istifade etmeye amele muvaffak olmayı müvessere eylesin. Amin. Ve Annes İbn Malik'in radıyallahu teala anhu. Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet ediliyor Kale. O diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kainat efendisi şöyle buyurdu. Şimdi bizim yani yanında olsak ne buyuracak? Aynı şeyi buyurdu işte. Biz de onu set duyuruyoruz. Ya sahabe olamadık. Tabii büyük fazilet kaçırdık ama e gayba iman etmemiz, görmeden inanmamız. E şimdi onu dinler gibi aynı mübarek ağzından çıkıyor. Casına dinliyoruz zaten. O o şekilde onun ağzından çıktı bunlar sallam bahsediyor. Niyet çok önemlidir. İhlas çok önemli. Zaten bu bab hep ihlastan gitti işte. Kitab-ül bitecek. Yani bilmiyorum bu derste inşallah bitirebiliriz. Sünnet kitabına geçeceğiz. Bundan sonra kitap yani kitap kitabın içindeki tergibi tergibi içindeki büyük bölüme adına kitap deniyor. B büyük bölüme. Aradakilere bab deniyor. Fasıl deniyor. Büyük bölümlere kitap deniyor. Buharide de öyle dediğimizde. kitab İlim Yani ilim kitabı. İlim kitabı demek Bukhari'nin içindeki ilimle ilgili mevzuların tümünün toplandığına o kitabın içinde de diyelim ki elli tane yüz tane hadis var. Onun için onun tümüne kitap deniyor. Biz de burada ihlas kitabındayız yani. Bölüm olarak. İzakâne olduğu zaman ahiruz zaman. Ahir zaman olduğunda. E şimdi ahirde geçtik. Bedder zaman. Yani ahir epeydir ahir. Hadi Mahur e Habibun bin sene için diyor ki bin seneden sonra yani kendisi bin otuz dörtte vefatı hicri. Binden sonra ahir zaman başlamıştır diyor. Yani şimdi 400 seneyi geçiyor biraz. 400 senedir ağır zamandayız. Ki demek Osmanlı'nın bile yani içerisinde bu 400 sene. Ya Osmanlı'nın son zaten hemen hemen 50-100 senesinde Osmanlı saymamak lazım yani. Karıştırdılar İttihat Terakki döneminde Tanzimat fermanları, bilmem ne, Avrupa kanunları başladı. Artık o feiz bereket gitti. Zaten ondan sonra yıkılma süreci başladı. Yani 400 senedir ahir zamandayız. Şimdi artık betler diyorum ben onun adına. betler zamandayız yani. Ahirin de bedderi var. Ahir zaman olduğu vakit Sağret ümmeti benim ümmetim olacak. Fela zefiratlin. Üç fırkaya ayrılacak. Üç bölüm. Allah bizi hayırlı fırkadan eylesin. Amin. Bakalım ne, nedir onlar? Bu hadis şerifi taberani El-Murcem-ül-Evsat'ta rivat ediyor. İmam Beyhek'i de rivat ediyor. Firkatün yani firka de olur. Üç fırkadan bedel yani. Firka de olur. Firka de olur. Bir fırka yabudun Allah'a ibadet edecekler halisân. Halis, karışıksız, katışıksız. Süt, bir küp süt olsa, bir damla kan düşse, bir damla gübre düşse, süt ifsat oldu yani. Damlası ne yaptı? Küpü bozdu. Kim içer onu? Kan düşmüş. Onun için halis demek karışıksız ibadet namaz, oruç, haç, zekat işte, Recep, Şaban işte, şu umre, haç falan. Hiç Allah'tan başka bir şey oraya karışmıyor bu fırka. Ve fırkaten bir fırka olacak, ya'budûne Allah, ya'budûne ibadet yapacaklar, riyâen, gösteriş için. Onlar da sırf gösteriş yani. Millet görürse kılıyor, görmezse kılmıyor. Ve millet itibaresine etsinler diye oruç tutuyor. Ömreye insanlarla grup yapmışlar, gösteriş böyle bir, netu, yani hava atmak şu, ben ömreye gittim işte, geldim işte falan. Sırf hiç Allah işi yok. Ve firkaten, bir da olacak, Ya'budûnallah, Allah ibadet edecekler, Liyeste ekilû, yemek için bi' onulu ennase insanları yemek için. Yani insanların mallarını, envale orada mahsustur Yani insanların paralarını yemek için. Yani sofi gözüküyor, salih gözüküyor, takva sahibi gözüküyor. Millet, aa bu adam... Ne mübarek adam? işte işi gücü de yok. Veyahut da devamlı camide oturuyor, zikir yapıyor. Tekkeden çıkmıyor. Biz de buna yardım edelim. Para verelim falan. Bunun derdi para. Bu riya öyle bir şey değil. Riyada para olmak için yapmaz. Riya zaten zenginler de riya yapar. Riya yani menfaat temin etmiyor. O hava ve itibar. Gösteriş yapıyor. Desinler yani. Aa. Adam senede kaç kere ömrüye gidiyor işte. Şu kadar yardım yaptı millete zekat veriyor, ne kadar yetim doyuruyor falan. Desinler. O para yemek için yapmıyor. Hatta parayı yediriyor bile. Fakat gösteriş için. Bu üç fırka olacak. Feida cemaat topladığı vakit umonları Allah Allahu Teala yevmel kıyameti kıyamet günü onları toplayacak. Hepimizi mahşerde toplayacak. Allah o gün yüzlerimizi akıyla sın. Amin. Yüzlerimizi ya mütevzi ve tesvet döcü, takım suratlar ben beyaz olacak, bir takımlar kapkar olacak. Buyurduğu günde de yüzlerimizi akı Amin. İşte bunu abdest alırken duası vardır. Bu yeni çıkacak dergiye yazdım yani. Ne oluyor? Mayıs. Mayıs sayısında çıkacak. Öyle bir hadis şerif buldum. Ben de yeni gördüm. Ameliyat etmeye çalışıyorum? Yeni başladım. Kısa birkaç dua var abdestte. İşte biri de budur. Allah mübeyyiz ve cihanı tebyiddu Ya Rab yüzlerin ak olduğu günde yüzümü bembeyaz eyle. Kıssası yani Tabi uzun çok var yani metebbuucu, evliya veci velatüsevdici bizunubi yevme ki falan yazılanlar fıkıhta geçen çok uzun. Bu çok kısadır bir de hadis bu. Yeni buldum bunu. Kaynağını yeni gördüm yani. Her damlasına 70 bin melek abdestten damlayan yaratılıyor. Hepsi de kıyamete kadar istiğfar ediyor. Sana yazılıyor. Acayip bir hadis-i şerif. zikrediyor. Kuvvetli kaynağı da iyi. Ee, onu bu Mayıs ayında aman unutmayın. Derginde mutlaka arayın onu yani. Baskıya verildi basıldı yani. Bu Mayıs ayısında. Çünkü üç tane dört tane dua ezberleyebilirsiniz. Veyahut da kenara abdest en kenarına böyle harflerle gözünüz okuyacak kadar yazarsınız. hani Uzun çarşaf dua değil. Üç dört tane. Onun için amel edin. Herkesin gücü çünkü ak olmayacak. Kıyamet günü allah Teala onları topladığı zaman kâle diyecek lillezi o kişiye ki yeste ekilu e, yemek istiyor ennase insanları yani mallarını yani milletin mallını yemek istiyor. E, yemek için namaz kılmış oruç tutmuş işte vaaz etmiş bir şeyler etmiş paraları yemiş. Ona diyecek ki bir izzeti izzim ve celali celalim hakkı için. Yani benim ululuğum var. Benim heybetim var. Ben Allah'ım Celle Celaluhu. Ne demek Allah'ımızın büyüklüğü gibi büyüklük? Yani ben Celal ve yemin ediyorum. Sana da ant veriyorum. Ma ne şeyi eratte kastettin? Bir ibadeti. Sen bak bu kadar namaz kıldın, oruç tuttun. Zikrettin, şükrettin görünüşte. Muradın neydi? Derdin neydi senin? Sen ne istiyordun? Fekulü o diyecek ki Ve izzetike senin şerefine yemin ederim. Ve Celaluhu'ya heybetine, azametine, ululuğuna yemin ederim. Orada yalan söylemek mümkün değil tabi ki. İstedi yemek istiyordum bir bu yaptığım ibadetlerle en nese insanların mallarını yemek istiyordum. İstiyordum ki işte oradan çorba gelsin, oradan efen et gelsin, oradan para gelsin, oradan biri bana belki kızını verir. Aa anne mübarek diyor. Ben menfaat peşindeydim. Benim derdim dünyalık idi. Kalem Mevla buyuracak ki: "Lem yenfa fayda vermedi ki sana ma cemaate." Topladığın, yığdığın mallar, o kadar milletin paralarını yedin haciyim hocayım diye. Fayda verdi mi sana şimdi? Bak önünde cehennem duruyor. Ne olacak? İki günlük dünyada yedin içtin. Çorba bitti, et bitti, börek bitti. Dünya da bitti zaten. Bir şey ebedi. Ne yapacaksın? Alın götürün bir bunu. Doğru cehennem ateşine bu kulumu atın. Yani sonun cehennem olduktan sonra dayanılacak bir şey değil. Ateş bu ya. İçin ateş, dışın ateş. Şimdi havalar biraz ısınmaya başlar. Biraz güneş vursa dayanamıyoruz ya. Hemen gölgeye sığınıyoruz. Hemen klimalar açıyoruz. Hemen pervaneler açıyoruz. Hemen soğuk sular falan. Yani bir de ateş bize değmiyor yani. 30 derece, 40 derecede biz ööööö yandık. Tam ateşin içine düştüğün vakit ne diyeceksin? Ne yapacaksın? in alın götürün bunları ila zillin zii'lati şu'ab yani cehennemde ateşin öyle gölgesi var ki üç tane dallı yani ateşin gölgesi oğlum hepsi ateş. Le gölge dedimse buyuruyor. Öyle harareti engelleyecek gölge değil. Ve la ihuni Alevden de kurtaracak bir gölge değil. Alevler geliyor yalıyor seni böyle telfe ateş geliyor yüzlerini yakıyor yalıyor böyle ateş in de atar mı bir şararın kel kasrıken ne o cimaleti onsufur sabzarı develer gibi diyor rengi büyüklüğü nasıl kıvılcım nasıl kıvılcım atıyor diyor kıvılcım atıyor gökdelen gibi diyor büyük kasır yani gökdelense 120 kat o kadar kıvılcımı kıvılcım atıyor bunların içerisinde sen efendim dünyada Ondan para para temin etmek için ibadet yapılır mı ya? Millet bana para versin, çorba versin, çay versin diye namaz kılınır mı, ömre ömre yapılır mı ya? Burda Allah için yapılacak şeye başkası katılır mı yani bunu? Sen kendin için olan işe başkası katışsana kadar sinirleniyorsun yani. Bunu nasıl Allah'ın arıva görürsün haşa? Sünbe kuru sonra buyuracak lilledi o kişiye ki kâne idi ya bu ibadet ediyordu, hu Allaha riyaen. Sonra getirin şunu bakayım getirecek. Onu Bevla biliyor O da gösteriş için ibadet yapmış Onda para almak falan yok O sadece millet bana hürmet etsin Bi izzeti İzzetim hakkı için ve celali Heybetim azametim yüceliğim Ululuğun bahşi için Yani konuş ant veriyor yani Yemin ettiriyor Mâneşe yaratte kast kastettin bir ibadeti Sen de bana bunca ibadet etmişsin ömrün hayatın boyunca senin arzun neydi? Orada yalan konuşamaz Allah'ın zorunda. Dünyada yalan. Herkes bir de yemin ediyor ki ben Allah için yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle Ne Allah için yapıyorsun? Kale adam söyleyecek. Bir izzetike, şerefine yemin ederim ve celalike, ululuğuna yemin ederim. Ben niçin ibadet ediyorum, Riyan nasi. Ben insanlara gösteriş için ibadet ediyordum. Yani orada e, şey gizlemişim. Yani neyi kastediyordun soruyorum Mevla. O da diyor ki riyan nasi. insanlara göstermeyi kastediyordum. Görsünler istiyordum yani. Ne kazandı? İşte dünyada kempenaz beni methettiler. Fena fena, lehime konuştular. kalem Mevla buydu. Lemya saat yükselmedi ileyye bana. Yani benim kabul makamım var göklerde. Kabul olanlar illiyyine kayıt oluyor. Ve ma adrake ma illiyyun kitabı Allah'ın mühürlü dosyası var. 50 yunda Rabbim amellerimizin o makama yükselmesini nasip eylesin. Yoksa yandık. Bak şimdi içki içenler hakkında kitap baskıya veriyoruz inşallah. Baskıya veriliyor. Haftaya kadar çıkacak inşallah. Orada 350 sayfa oldu kitap. Hani fiil istiğini saymasan bile 340 falan. Şey, 330 sayfa oldu kitap. 330 sayfa. 5 bölümden ibaret. İşte orada ahiretten çok bahsediliyor azaplardan. Sonra en son bölümüne de işki içen, kumar oynayan, çocuğu uyuşturucu müptela olanlar ne yapması lazım? Ne okursa kurtulur? O ya o çocuk işte ne ne okunup üflensin veya da ne Elbisesine bir şey okunacak, yazılacak. falan onlar hepsini yazdım. Yani hissalları kötü şeylerden kurtarabilirsek ne hala bize? O e, rivayette de yani geçiyor. Orada çok yani birkaç tane başlık var orada. Mesela men şeribel hamur kim iç, çarap içerse, içki içerse lem yekbelü laminu salaten erba'in eleyle 40 gün 40 gece Allah hiçbir namazını kabul etmez. Yani diyor ki mesela Allah Teala'nın kabul makamına hiçbir hasenelesi yükselmez. Şu demektir mesela adam içti, iki saat sonra ayıldı, az içti. Veya sarhoş da olmadı, içti biraz. Bu adamın 40 gün damlası bile yudumu bile aynı. 40 gün namazı kabul değil. O peki sadece namazla değil. Zaten namaz kılıyorsa bile adam sonra kılıyor. 40 gün kılıyor. Hiçbiri kabul değil. E, o arada zekat verdi kabul değil. Sadaka verdi kabul değil. Hayır yaptı yetimi yedirdi kabul değil. Bir yudum içkinin 40 günlük ameli reddetiyor mesela. Onun için sen yaptın diye her amel Allah kabul makamına yükselmez ki. Kötürüm olur. Kötürüm olur ne demek? İşte namazı tadil erkansız kılarsa. İşte ben hususi tadil erken Risalesi yazdım. Namaz hakkında 6 tane en az eserim var. Bir tanesinin müstakil adı tadil erkandır. Kitabın adı. Çünkü o tadil erkeni rahat etmezsen namaz kötürüm oluyor. Yükselmiyor. Namaz bitiyor, selam veriyor adam. Namaz uçmak istiyor. Yani kalkmak istiyor. Namaz, kötürüm adam kalkabilir mi? Yürüyebilir mi? Namaz öyle yığılıyor, kalıyor. Halbuki o namaz nereye gidecekti? Tadil erkanla rahat olsaydı haline çıkacaktı. Haline çıksaydı nur olacaktı. Onun karşılığı cennete gidecekti. Yani o cennette surete girecekti, şekillenecekti. Kabirde geliyor namaz nur olarak. Yani ahirette sonsuz nur olacaktı. Fakat bu namaz ne oldu? Zayi oldu yani. Kötürüm oldu. Aç i̇şte sahibine beddua diyoruz. Zayyakallah ki Sen beni perişan ettin. Allah da seni sizi e şimdi sen namaz kılıyorsun niye dua almak için mi Beddua almak için? E dua almak için kılıyorsun, ama beddua alıyorsun nasıl namaz bu? Yani madem kılıyorsun bunu vakit ayırıyorsun, abdest alıyorsun, abdestin bozuldu bozuldu telaşa giriyorsun. Hadi kılmayanlar zaten gümbürdü gitmiş. A e sen madem kılıyorsun, esensiz bir tadil erken iman İslam ilm halinde de bu zaten tümü namaz tümü demeyeyim de yüzlerce sayfa namaz, sekiz yüz sayfa kitabın. Ve lakin tabi Tadil Erkan'ın müstakil kitabı. E şimdi sen bunu okumadan nasıl namaz kılarsın? Orada ne incelikler var Tadil hakkında? E sen özel onu, onun için yazmışım İmam birgi vazetten kitaplarında topladım ben. Mektubatlardan aldım. E sen şimdi onları okumuyorsun. Okumadan ben kıldım oldu. Nasıl oldu? E kılıyorsun bitiriyorsun namaz. Kötürüm oldu. Namaz çıkamıyor ki kabul makamına. Ne oluyor basıyor sana bedduay. Onun için amel yükselmesi meselesidir. Yani senin bir ameli yapman yetmiyor. Ben yaptım oldu yok. Kabul oldu mu? Bunda şartları var ya namazda tadilerken gibi. İşte diğer amellerde mesela içki içmemek gibi. Yani bazı şartları var. Şimdi Mevla da buyuruyor ki sen niçin ameller yaptın? Ne kastettin? O da diyor Ya Rabbi yalan konuşamam senin huzurundayım burada. Gösteriş kastet. Mevla da buyuruyor ki mesela, yükselmedi benim kabul makamıma minhü senin amellerinden şeyun. Hiçbir şey bana gelmedi. Yani Mevla haşa yukarıda değil. Kabul makamı yukarıda. Göklerde makamlar var. Divanlar var. Dosyalar var. Mukarrab melekler duruyor yanlarına. divanları mühürlü. Oraya bizim ameller kabul olursa gidiyor. E sana benim makamıma yani kabul dosyalarına senden bana bir şey gelmedi. E çünkü sen Çuvallar dolusu ibadet yaptın ama bana Mevla buyuruyor bana bir şey gelmedi. Niye? Allah yapmadı ki. Allah gitsin. Gösteriş kastettim diyor ya zaten. E Mevla da buyuruyor ki burada bir şeyin yok alacaksın. İntaligubi. Hadi bunu alın götürün. İlennar ateşe. Yani kaç senelik şeyse riya. Bütün millet seni methetse. Öyle kılıyor böyle okuyor zikrediyor dese en miyiz biz? Ebedi ahiret var. Cennet cehennem Allah'a aittir. Kimsenin bize orada kurtarma gücü yetmeyecek. Yani riya yaptıklarımızda. Tabi peygamberlere, velilere, şehitlere şefaat hakkı var. Onu kastetmiyorum. Gösteriş yaptığın adam senin ne fayda verebilir sana? Ya Rabbi bu bana gösteriş yaptı da sen bunu kabul et. Ben de bunu beğenmiştim. Sen de beğen. Yani kimin Allah'a böyle nazı geçebilir? Hatırı geçebilirse? Senin gösteriş yaptığın adam Allah'ın ortağı mı? Haşa. O zaman Helak ettin kendini yazık ettin ya. Bir de namaz kuruyorsun oruç tutayım derken bir de zahmet çektin. Bir de zahmet çektin yani kolay işler değil oruç namaz, had, zekat, ömre. Yani haramlardan sakınmak, nefsini de engelliyorsun birçok şeyden. Nedir? Gösteriş için. Ya bu tam saçmalık yani. Yani canının istediği de olmuyor. Sırf hava için, gösteriş için ahirette de cehenneme gidiyorsun. Dünyada da ibadet yapayım derken yoruluyorsun. Hamiletin nasıl be? Amel etmişler ama Mevla buyuruyor. Boşuna yorulmuşlar. Aman ya Rabbi. ثُمَّ يَقُولُ Sonra so, buyuracak. لِلَّذِي O kişiye ki kane idi عَبُدِ İbadet ediyor. Hu Allah. Halis han. ne de demek? İşte süt misalini Kur'an-ı Kerim veriyor. لَبَنَنْ خَالِسَنْ سَاِغَلِّ شَارِبِ Nahl suresinde. Süt çıkarıyorum diyor. Hayvanın midesinde bölümler var. Bir bölüm işkembe. İşkembe de pislik oluyor. Bir bölümde zarlarla ayrılmış araları. ince zarlarla kurban olduğumu ayırıyor. Pisliği, kanı, sütü. Bir bölümde kan var. Minbeyni farsin ve demin. Gübreyle kanın arasından çıkarıyorum diyor. Yolu oradan geçiyor diyor. Üretiyorum, yaratıyorum diyor hayvanın karnında. Lebenen süt. Size içiriyorum diyor. Halisan. Ne demek halis? Bir damla gübre düşse içilmez. Bir damla kan karışsa, zerre kadar kan karışsa içilmez. Nasıl olsa içilir diyor. Halisan, arı duru, hiç karışıksız. E peki, ey benim kullarım. Ben size biraz kan karışsam, biraz gübre karıştırsam, o sütü içmiyorsunuz. Siz niye Allah'a, bana yaptığınız ibadete, nefsi şeytanı karıştırıyorsunuz? Nefis ne gibidir? Gübre gibi. Pislik. Şeytan hep bulaşır. Nefis çünkü adamdan ayrılmaz. Şeytan ne gibidir kan gibi. Çünkü Adem oğlun damarlarında kan gibi gezer adı şerif var. Yecri min ibnad. İnne şeytan yecri min ibnad. Mesradd. İşte siz de diyor, kübre pisliği gibi olan nefisle kan gibi olan şeytanlar arasından bana bir namaz çıkaracaksınız. Ne nefis karıştıracak bir şey ne şeytan. Ne olduk? Halis oldu. İşte o halis ibadet edene soruyor. Bi izzeti ve celali, Bizim celalim hakkı için. Ululuğuma, büyüklüğüme yemin eder misin? Ma ne şey Eratte kastettin bir ibadeti. Sen bana çok ibadetler yaptın. Niyetin neydi? Gale, o adam cevap veriyor. Bi izzetike, izzetine yemin ederim. Ve celalike ululuğunu heybetine kasem ederim. Entesene alemu. Daha iyi bilirsin. Bizalike e, bu meselede yani bana sorduğunda men kimi erattü ben kastettim. Bihi yaptığım ibadetlerle. Ben ne kastettim sen daha iyi bilirsin. Ama madem soruyorsun tabi cevap vereceğim. Erattü ben kastettim bi namazımla, orucumla, umremle, haccımla, zikrimle, şükrümle, zikrake, seni zikretmeyi kastettim. Ve veceke, senin zatını kastettim. Seni düşündüm, seni hatırladım, yüceliğini eybetini düşündüm, azametini, şanını düşündüm, benim Rabbimsin düşündüm, ben bütün iyiliklerimin, nimetlerimin, velisisin, sahibisin düşündüm. Kale Mevla buyuracak, Mevla'dan kaçar mı? Kime yutturuyorsun? Burada millete kandırıyorsun. Evliyayım diye geçiniyorsun. Eşkıyasın halbuki. Mevlana buyuracak. Sadakabdi. Bu kulum doğru söyledi. İntaliku. Alın götürün bihi bu kulumu. ilel cennet. Cennete götürüyor. Çünkü bu cenneti hak etti Cennet kolay kazanılmayacağı anlaşılıyor arkadaşlar. Herkesin kazı Her namaz kılanın, her oruç tutanın, her hacının, her ömrecinin, her hocanın, her hafızın cennetlik olmadığı anlaşılıyor. Çünkü gösteriş girme tehlikesi çok büyük. Hele bu ibadetlerde bence para menfaatından çok gösteriş tehlikesi var. Yani menfaat için yapan şebekeler azdır. Fakat bu gösteriş ne bileyim yani paradan daha bir hoş geliyor adama ya. Yani beni beğensinler. Hani nam olsun kar olmasın. Yani namım yürüsün karımı boş ver. Değil mi? Adam nam olsun diye adam öldürüyor. 50 sene hapis yatmayı alıyor ya. Zaten namun olsa ne olacak hapishanede. Kaldığın içeride zaten. Gezemiyorsun ki. Anası gelmiş ne diyor? E gidi oğlum diyor katil olan oğluna. Namun Tonya'da yürüdü diyor. Ye patatesi yat diyor. Boş ver. Anası da beğeniyor onu. Neymiş Tonya'da namı yürümüş. Almış birini öldürmüş diye. Sen diyor patatesi ye diyor yat aşağı. Yani ne olacak? Baklava börek sana vermez hapishanede. Ama yani anası bile demiyor ki, akılsız uşağım, sen ne biçim iş ettin? Deli misin? Nesin? Gidip adam öldürür de şimdi deli gibi yatılır mı? Ölene kadar hapiste mi yatacaksın? Enayi. Diyecek yerde helal olsun diyor. Namın yürüdü Tonya'da diyor. baksın şimdi lafa bak şimdi. İşte böyle bir millet. Adam gösteriş için hapsi göze alıyor. Hava atmakta ben işte böyle yaparım. E ne oldu şimdi? Yaptığında ne oldu şimdi? Ahiret gitti. Ebedi hayat gitti. Dünya gitti. Hadi oldu. Hadi ki namaz kılıp da göstereceğiz. Bu da hepten bir acayip. Hava için namaz kılınır mı ya? Hava için kılan hava alıştı. Işte. Hadi üstünde. Hava işte. Ne olacak şimdi burada? Ne karın doyurur, ne su içirir. Bir şey yok. Ha burada hep hava var. Boşuna iş yapılır mı arkadaş? Yaptığın bir işte bir karşılığını göreceksin daha. Ya dünyada ya akrette. Bu hepten boşa gitti. Allah inayetlikten muhafaza edersin. Ya Rabbi dam. Ve anhu yine Enes İbn Malik Hazretlerinden 55. hadise geldik. Kale diyor ki, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu. Bu da acayip acayip. getirilecek Yevmel Kıyameti kıyamet gününde bir suhufin sayfeler muhaddemetin mühürlenmiş mühürlenmiş sayfalar. Yani damgalı Fetun sabu koyulacak beyni deillah tebaraka ve teala. Allah tebaraka ve teala'nın huzuruna bu sayfeler yerleştirilecek. Yani Mevla'mız makamdan münezzeh, mekandan münezzeh. Böyle makam yani böyle koltuk gibi bir şey veya da kürsü, mürsü böyle bir şey, haşa. Allah'ın kürsüsü var. Vesîa kürsiyyuhu semâvât vel yerleri kaplamış kürsüsü var. Arş var. Arş taht demek. Ama Allah'ın tahtı var. Allah'ın tahtına Allah oturur mu aşağı? Ve Rabbul Arşı'nı Azim. Er alel arşi Rahman arşı istila etti. Yani Allah'ın dememizin öyle gücü var ki gökleri, yerleri, kürsü kaplamış. Arş hepsini kaplamış. Allah Teala'nın kudreti hepsini kaplamış. Yoksa Mevla o, eğilmez, kalkmaz, doğrulmaz, oturma, Hareket yok. Çünkü onlar sonradan yaratılanların sıfatları. araz işler. Mevla'ya yakışır mı? Mevla'da değişiklik olur mu aşağı? Şimdi onun huzuruna demek kabul makamı. İşte orayı doğru anlayacaksın. Mesela ikinci kat samada mesela arşta illiyun diyor. Illiyun yani en yüce divan. Orada mesela işte lev-i mahfuzda vesaire bir makam koymuş. Kabul olunan ameller oraya getiriliyor. Şimdi senin amellerin dosyalanıyor. E, bu dosyada mesela duaların kitabında birkaç hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriflerde mesela birinin adına ahitname deriz. Allah'ın fatırası En azından sabah namazında mutlaka okumak lazım. Efendi Hazreti hep devam ederdi. O ahitname mesela diyor ki, bunu Allah'la sözleşmeyi tazeliyor her sabah. Ya sen Allah'ımsın, senin ortağın yok. İşte ben gücüm yettiği kadar ibadet yapmaya çalışıyorum. Beni nefsime bırakma gibi dualar mahiyetinde. E, bu duayı diyor, kim okursa diyor, Allah'ın fatırası diye başlıyor. Ee, uzun ama. iki tane dronlar Efendim, bu dua, e, okuyup bitirdiği zaman diyor, bu diyor mühürlenir diyor. Mühürlenir ne demek? O mühür bozulmaz. O duanın ibadeti Mevla'nın kabul makamına çıkar diyor. Ve orada kalır. Ne zaman kadar mahşerde mühürü açılacak. Yani mühüre dokunamazsın. Şeyde de var. Mesela Sübhanallahübemdi, Sübhanallahülazim'de de hadis-i şerifine var. Ee, sabahın sünnetiyle farz arasında tesbihleri okursa diyor, felem kıyamet kıyamete kadar o şey kırılmaz. Mühür kırılmaz diyor. Efendim bu dua, mesela bu beş sıttıktan radyalar vaat ediliyor. İşte namazın peşine beş vakitten sonra olsa daha iyi olacak işte. Ben de biraz her beş vakit okuyamıyoruz ama efendim zenden de biz beyan tefsirinden sabahları duymuşuz. Ama burada tabii namazın peşine diyor. Selam verince bu sözleri söylerse 138'de hadis-i şerif Dualarım kitabında 139. sayfada duanın okunuşu bitiyor. Bunu diyor ke tebe melekun fi melek bir deriye yazar. Fakat mühür vurur bir gâtemin. Mühürle mühür vurur diyor. O okuduğun şey sayfaya geçiyor. Sayfa çünkü mühür sayfaya vurulur. O sayfaya mühür basılır, şimdi sonra ne günah yaparsa yapsın, dinden çıkmadıkça, mürtet olmadıkça, şirket düşmedikçe kıyamet gününe kadar kaldırır o şey, mühürlüğü. Mühür bozulmaz, daha bitti. Yani ne kadar günah sonra yapsan da onun sevabını bozmayacak. Yine bir şeylerin kalacak sana ahirette. Çünkü bu duanın özelliği bu. Hakimiyetimizi bize rivat ediyor bunu. Bunu mühür vur diyor, allah Teala onu kabrinden kaldırdığı zaman ceaül melek, melek mezarda gelir mahşere, ve maul kitap o kitabı da böyle yazı mühürlü getirir yünadi derler Eyne uhud. nerede Allah ahit yapanlar sözleşmeliler hani şimdi de var ya ne diyorsun ona ya işçiler uğraşıyor ya belediye de, belediye de kadroya girmek için sözleşmeli var yazışmalı var kadro yani kadroya girmeye uğraşıyorlar e şimdi öbürleri mühürsüz ya mühürsüz dilekçe kabule işleme konmamış ha işleme konmamış adama ya çıkar ya çıkmaz karşına yani ya kadroya giresin ya giremezsin bir şey belli değil ama bunlar kadroya girmiş çünkü neden mühür bozulmuyor kıyamete kadar bu dua yok yana deniyor ki eyne ehlül hud hatta ütfa ile sözleşmelilerlerde ahdi verilecek e sözleşmesi var o da dua budur diyor yani e, burada zaten diyor ki ya Rabbi nefsime beni bırakma diyor ancak rahmetine güveniyorum diyor bana rahmetini söz ver diyor, kıyamet günü o sözünde karşıma çıkart diyor. Sen sözünü bozma. Tabii öncesinde Allahımın falatı Rasulullah aleyhisselatü aalim el cübiş şadet rahman rahim Allahımız metediriyor zikrediliyor. Öyle. Yani hiç olmazsa sabah namaz. Defnazır sabahtan okurdu bunu. Yani rol bir anda kiriyateme sabah diye biliyorum. Yine bakalım kaynağıda. Ama e, hakimimizde buradaki lafızda namazın peşine diyor işte. Beş vakit keşke okuyabilsen. Hiç olmazsa sabah oku ya. Bu cep dualarımda da var bu. Bunlar hepsi var. Hangi numarada bilmiyorum. Cepten de duanın numarasını söyleyebilirseniz insanlara söyleriz. Koca kitabı yanında taşıyamıyorlar. Bu bu duanın numarasını söylerim. Ders devam ediyorken şimdi buluruz. Şimdi şeyde de var. Sübhanallah ve hamdü Sübhan senallahu öyle hatırlıyorum. Onu da bulursunuz. O da mühürleniyor. Kıyamete kadar mühür kırılmıyor. Şimdi 13'ün Allah'ımızın huzuruna mühürlü sayfalar getiriliyor, konuyor. Mevlamız'ın huzuruna deyince anlamıyor. Şöyle önü yok aşağı. Mekandan münezzeh. Kabul makamına. Allah Teala buyuru El-Kuazi. Şunları atın. Bu dosyalar kabul değil. Red. Şimdi mühürlülerin de hepsi kabul değil. Anladın Şimdi mesela Bu hadistekinde ne var? Kıyamet gününe kadar dokunulmuyor. Kesinlik var. Ee, Sübhanallah ve Hamdi'de ne var? Kıyamete kadar kırılmıyor var. E şu başka amellerine de mühür vurulabilir. Ama mühür vuruldu. Sen ameli bozdurdun. Ama bazı hadislerde ne diyor? Kıyamete kadar dokunulmuyor. Kıyamete kadar dokunulmayınca ne oldu? Bozamadın onu yani. Ne günah etsen bozulmuyor demek. Sebabı kaldı. Mevla buyuruyor. Şunları atın. Acıyı, şunları kabul edin. Şunları atın. Şunları kabul edin. Şunları atın. Şunları, atın, şunları kabul edin. فَتَكُولْ مَلَاكَتُ Melekler diyorlar ve جِلَالِكَ اِزْزٍ جَلَالٍ Hakkı için Yani senin şerefine yemin ederiz. مَا رَا Biz görmedik illa hayır. Biz senin huzuruna, kabul makamına getirdikse kötü olsa zaten getirmezdik. Biz ancak hayır gördük. Yani dış görüntüsünü amelin, ibadetin tamam gördük. Noksansız gördük. Eksiksiz gördük. Biz ne bilelim yani sen atın buyuruyorsan atarız. Biz anlamadık. Biz hayır gördük. Fekulullah Azze ve Celle. Mevla buyuru inna da. var ya şu dosyaların içindekiler. Mesela dolu namaz gelmiş, oruç gelmiş, hat gelmiş. Tabi ahitname gelmiş. E, sabah tesbihleri gelmiş falan. Onlar da işte hacca attırıyor. Diyelim şu namazı atın, şunu atın. Çünkü bu amel kâne-i gayri veci. Benim zatımdan başkası içindi. Zatım için değildi. Yani benim için yapılmamış. E Şimdi şunu diyorum. şey Ahitname okuyacağız tamam. Mesela namaz bitti. Böyle millete şey ederek böyle işiterek Allah'ıma fatura semavati falan. Niye hava atıyorsunuz? Yani sanki siz bilmiyorsunuz ben neler biliyorum. Okuyorum. E bu Allah için olmaz ki arkadaş. Efendim burada e, sayf, e, sayfa 32'de cep kitabı yaptık dualarım. Cebinizde taşıyın diye. Mübarek koca kitabı taşıyamaz. Virdin zikrin kalmasın. Yola gidersin. Arabada olursun da Sayfa 32'de 68 ne no olur? Arapça'dakini konuşuyoruz. Sayfa 32'de 68 ne no. Sonra faziletlerinin yazdığı yerde de bakalım. Aynı olması lazım herhalde. Sol taraftan, Türkçe tarafından da faziletlerini yazdım ya. Ha, 68. Bak burada yazıyor. 15'te de şeyini yazıyor. Bu ahitnameyi 5 vakit okuyana kabirden kalkınca bu ahdi yani sözleşmesi aynen teslim edilerek cennete girer. Sabahleyin bir kere de olsa terk edilmemelidir. Kendime de pay çıkarım işte sabahleyin bir kere dedim ya şimdi. Ben ruhul beyanda biliyorum sabah diyor. Onu da bulursak iyi olur. Kitaptan rivayet olmamış da ben onu diyemem sabah. Ama Efendisi'nde öyle duydum. Ve gördüğümü de hatırlıyorum. 68'de cep dualarımda işte mühürlülerin de hepsi kalmıyor kıyamete kadar. Atın bunu diyor. Mühürlüler geliyor şunu atın şunu bırakın şunu atın şunu kabul edin. Ya oğlum biz hep hayır gördük hepsini getirdik. Bu benim için değildi Allah buyuruyor. Ve inni şüphesiz ben la ekberi kabul etmem illa ma ancak o ibadetleri, zikirleri kabul ederim ki übütü talep edildi. Bi onunla vecihi benim zatım. Hangi amel sırf benim zatımın rızası için, zatımın rızası kastedilerek, hedeflenilerek yapıldıysa onu kabul ederim. Geri kalanı attırım Allah. İhlas, ihlas, ihlas. Şimdi geldik 56. hadise. Bu 56. hadis acayip bir şey. 2-3 hafta perşembe sohbeti yaptık bundan bitiremedik. Hala da kaldı. Bu hadisi ben buradan atlamak da istemiyorum. Ve lakin e, kısaca artık onlar vaazda kaldı. Bunu da tekrar okuyalım da dersimiz eksik kalmasın diyorum. Ve ruverivat muaz. Hz. Muaz'dan radıyallahu anh. Enne bir adam kale ona dedi ki haddisni bana anlat hadisen semi'utehu min rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'tan işittiğim bir hadis bana anlat. kale o ravi anlatıyor. Febekâ muazun. Başladı muaz radıyallahu anh. Ağlama. Hatta zanet ennehu la yesküt. Düşündüm ki bu herhalde hiç susmayacak. Sünme sekede sonra sustu. Sünme kale sonra dedi. Ağladı ağladı ağladı. Biraz durdu. İşte sahabe-i kiram böyle etkileniyordu. Semihutu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a işittim. Kaleli bana demişti. Ya Muaz. Ey Muaz. Kultü ben dedimle de ona lebek. Buyur ya Resulullah. Bir ebi. Babam feda olsun sana ente sana ve mi Annem de feda olsun ya Resulullah. Kale dedi. İni muhaddisüke hadîten. Ey Muaz şimdi sana bir hadis anlatacağım. İnen te hafiztehu. Sen o hadisi bellersen, ezbellersen, kavrarsan, amel edersen, korursan, muhafaza edersen. nefaket sana fayda verecek. Ve inente dayyâttehu. Eğer sen onu zâedersen ve yani amel etmezsen ve le tahfazu, ezbe lemesen bel kopacak hucce tüke delilin yanında yömel kıyam. Kıyamet günü Allah hiçbir mazeretin, özrün kalmayacak. Delilin kesilecek. Yani delil diye göstereceğim, bir tutunacağın ip kalmayacak, kopacak. Ya Muaz, ey Muaz, inna Allah halaka sema'te emlak, kablen yahluqa's semavat vel arz. Allah Teala gökleri yerleri Yaratmadan önce 7 melek yarattı. Sümme halaka semavat, sonra gökleri yarattı. Fecele li kulli min es-seb'ati meleken 'aleyha. 7 kat gökten her birine o yarattığı önceden yarattığı 7 melekten birini kapıcı yaptı. Kad celle la Evet kad celle o kapı o, semayı örtüyor. Eee izaman büyüklük bakımından yani öyle bir kapı ki mesela birinci kat, ikinci kat arası 500 senelik mesafe orayı kapatıyor yani. O kapı. Cellele yani büyük geliyor ha. Sema'ya yani gön, mesafesine. O zaman büyüklüğü böyle kapı ne demek? Bazı saraylar maraylar bakıyor, Takken düşüyor kapısına bakarken. İşte o da birinci kattan ikinci kata kata gidiyor kapı. den 3 kata gidiyor kapı. 500 senelik mesafe kapı. Yani tabi her yeri kapı değil Sema'nın. Kapıları özel yerleri. Mescid-i Aksa'nın e, altın kubbenin altında kaya var. Meyt-i Maktis'in kayası. O kayanın üstündedir kapılar. Miraca onun için oradan çıktı ki Efendimiz sallallahu düz böyle çıksın diye kapıya. Öbür türlü Mekke'den gelseydi böyle geliyor. Gök kapıları Kabe'nin üstünde değil. Kabe'nin üstünde Beyt-i Mamur var. Meleklerin tavaf ettiği Kabe var. E, göğün kapıları hangi hizaya geliyor? Meyt-i Maktis'te, Mescid-i Aksa'daki kayanın üstüne geliyor. Miraç onun için oradan çıkış oldu. Fethes adül hafazatü sabahtan akşama adam kalkmış yatana kadar ne ameller yapmış? Yazıcı melekler yükseltiyor. Bir amelin abdi kulun amellerini minhine asbağa sabahtan kalkmasından ilanemse akşama kadar leu nurunke şems güneşin nuru gibi nuru var. Adam çok ibadet yapmış, böyle ibadetler zahiren parlıyor. Hatta aidah sahibi bile sema dünya birinci kat semaya kadar amelleri getiriyorlar. Zekaratü melekler onu diğer meleklerine çok güzel ameller getirdik. sahibimizden, arkadaşımızdan diyorlar. Fe keferat çok olduğunu beyan ediyorlar. Hu amelleri çoğaltıyorlar. Yani çoğaltıyor derken çok olduğunu konuşuyorlar yani. Ne kadar çok diyorlar. Fequlul melekul hafızati kapıdaki melek o Adamın yazıcı melekleri diyor ki? Yıdır bu birader ameli vedin sahibi, bu ameli alın, sahibinin suratına gidin, vurun, çarpın, gelin. En sahibul gıybeti, ben gıybetle görevliyim. Emrani Rabbine de amelemen iqtaba nase vujavzun ila Bunları kırık manalarını falan, ki derslerde verdim, toptan hadisi yine derste geçiriyor. Rabbim bana emretti. Kim insanların arkasından, onların istemediği, onları üzecek laflar konuşuyorsa, onun amellerini bırakmayacağım benden başkasına geçirtmeyeceğim. Bende kalacak. Yani benden ileri geçmeyecek. Bir de yerin dibine inecek. Vurun gitsin. Gıybet bizi mahvetti. Ocaklarımızı ocak bereketini tüketti. Gıybet bizi helak etti. Şu dilimizin yüzünden cehennemi boylayacağız desek yeri var. Hacılar hocalar girerse gıybetten girer cehenneme. Allah muhafaza. Ne de takva olan gıybeti terk edemiyor. Çok konuşmamaktan başka çare yok. Konuşursan da hayır konuş. Kulil hayr ve lafesküt. Ya hayır söyle ya süküt et ya. Kale hadis devam ediyor. Sümmeti etil hafızatü bi ameli. Bi amelin salih min abdi. Kulun amellerinden salih amelleri. Başka bir kul sabahtan akşama yaptırdığı yaptığı ameller yazdırdı meleklere. Onlar uyumasını beklediler. Adam yattı. Melekler çıktı. Fetemurru. Uğradılar. Ve böyle rüzgar gibi geçip gittiler. Fetüzekiği o ameli temiz olduğunu anlattılar melekleri tükettir çok olduğunu söylediler, o yani ameli çoğalttılar dediler yani bu çok amel var bugün dediler bu adamımızda çok da temiz ameller yaptı namaz oruç açacak sadaka falan belki umre Mekke'de, işte umre yapıyor bir günde hatta tabluga bir onu ulaştırdılar ile semaithi yani ikinci kata çıkarttılar. Fequleun melekül muvekkilü bir semaithi yani. Birinci kattan geçti. Demek gıybeti atlattı. Teftişten geçti. İkinci katın kapısında görevli melek onlara der kıfı vadribu bi adel ameli ve ce sahibi turun bu ameli alın sahibinin suratına vurun. İşte bu ne yaptı? Siz gördünüz anlamadınız. Kalbini bilemediniz. Dışına baktınız. Güzel gördünüz. Çok gördünüz. Temiz saydınız. Ama bu dünya menfaati istedi. Buradan bir getiri bekliyordu bir şeyler. Para mara yani bir işe döndürecek onu. Maddi menfaata dönüşmesi niyetiyle yaptı bunu. Emrani Rabbi La Dhamle Ujajuzun ila Ghairi. Rabbim bana emretti. Bunun amelini benden ileri geçirtmeyeceğim. Benden aşağı yerin dibine suratına çarptıracağım. İnne ukiyaneftek ruhale nasi fi meccalisiy. Bir de bunun üstelik şöyle bir sakatlığı da vardı. Meclislerde sohbet falan olurdu. İşte zikir, mevlit, kandil, böyle cemaat namaz oturla veya iş güç. Hemen insanlara karşı bir havalanır, bir hareketler yapar falan. Böyle insanlara hava atmayı severdi. Oradan da bu ameli reddedildi. Kale tasadül hafazatü hafaza melekleri alır yükseltirler bir amel-i abdi bir kulun amelini hep teycü nuran. O amel pırıl pırıl parlıyor. Parıl parıl diyelim. Sadaka var ve siyamın oruç var ve salatin. Namaz var, yazıcı melekleri bile hayran bıraktı. Ne ameller yaptı bu adam bugün ya? Hemen adam uyusa da, kabul makamına çıkartsak, defterine kaydı. Ana dosyaya yani. Onlar günlük tutuyor. Ana dosyaya ilhak edecekler hayırlı amelleri. Üçüncü kata kadar geçti. Kıybeti atlattı. Dünya menfaati da istememiş. Onu da atlattı. Fe yekûlü lehumul melekul muvekkabu bilis Üçüncü katla görevli melek onlara der: sahibi durun bu ameli sahibinin suratına vurun. Enemlekül kibri, ben kibir meleğim. Yani kibirle görevliyim. Kibir kendini büyük görmek. Emraniy Rabbiyallah ameli Rabbim bana emretti ben bunun amelini benden ileri geçirtmeyeceğim. İnne ukeani tekeberu alin nasfi İnsanlarla oturduğu zaman iki kişi, üç kişi, 20 kişi, 50 kişi kendini herkesten büyük gördü. Yani hakikaten içinden öyle görüyor ben büyüğüm diyor yani. Onun için bu ameli geçmez beni ben deniler. Galave tesadulü <gülüyor> hafazatu bi ameli Bir kulun amelini yine alırlar. Kemayze'rül <gülüyor> kevku'ü'd-dürri. Efendim, uşuyla karanlığı delip geçen yıldızın parlaması gibi ibadetleri parlıyor. Lehu <gülüyor> Bir de sesi de var, yani uhultusu da var. Min tesbihin, adam çok tesbihler çekmiş, namazlar kılmış, hac yapmış, umre yapmış. İbadetin kendi böyle kendi kendine cikletiyor. Hem nuru var, hem sesi de var bunun ki. Hatta cavizu ile semaey rabbat dördüncü kat semaya kadar onu geçirirler. Yani üç katı atlattı. Kıybetten sıkıntısı yok, dünya menfaati istememiş, Kibir de atlattı. Yakûlûle ümûl melekûl mekkelû biâ görevli melekler onlara kifû durun. O <gülüyor> drabû biâ del ameli Bu ameli sahibinin suratına vurun. Ydrabû zahra vebatnaû. Evet, onun sırtına da vurun, karnına da vurun, gözne de vurun. Evet. Burada Yakul kûlle sabahîn ve mesa demiş Mesûl o da yanıt verdi Sizin biriniz her sabah ve akşam Allah'ın dinde bir sözleşme edinemez mi? O kadar da aciz misiniz? E bunu ama Rülbeyan'ın geri kaynağını da arayalım. Acaba bu lafız var mı? Illa ki kafadan bunu yazamaz. Nasıl yapacağız ya? Sualat demişler. Her sabah akşam demiş. Yani biz yine tek sabahla kurtulamıyoruz burada. En az sabah akşam en az oraya cep doğalını da bunu keşke o zaman baksaymıştık. Ona da en az her sabah diyorum. Onu ben zaten kendi bir şey etmiştimse. Esasen namazların peşine diyor. Onu zaten zikrettim. Ee, onu beyan ettim. Sabah akşam terk etmeyelim inşallah. Kıyamet günü olduğu zaman e, nerede Allah'ın dininde ahdi olanlar cennete girsinler denecek. Hem bu kaynağı da ekleyelim. Hem de sabah akşama çıkartalım en azından. Ruhul Beyandan 2. cildin 13. sayfasındaymış bu rivayet. İbn-i Allah Allah Allah'la sözleşme yapmamız için. Şimdi en asla hamul ucubi ben kendini beğenme ile görevli meleğim emraniyor Rabb'i Rabbim bana emretti Allah da ben bu adamın amelini bırakmayacağım ben mucabizuni beni geçsin ilah gairi benden ilerisine gidemez Enne inne çünkü bu adam kainice amil amelen bir amel yaptığı zaman namaz oruç hac zekat etgalu ucubi fi ameli ameline ucub sokardı ucub şu ne iyi yaptım ne güzel yaptım kendinden bilir Allah'tan bilmez yani ben becerdim, ben yaptım, ben ettim. Yani kendini beğenme, kendini büyük görmek başka, kendini beğenmek başka. Bu kendini beğenme zaten tavus kuşu gibi kabarma hareketleri herkeste var. Allah cümlemizi muhafaza edip, "Kalevet asandül <gülüyor> hafızadü be amel abdi bir kulun amelini hafıza melekleri alır götürürler". Hatta cemuzubihi ile sema ilhami Beşinci katkıya kadar çıkarırlar. Eşine hazırlanmış zifafa gönderilen gelin gibi. Yani amel çok güzel hazırlanır. Hani paket gibi düşünün yani. Şimdi siz ya, bu pasta. Ne kadar pasta kaliteli pastaneden alsan belki de bir 500 liralık 1000 liralık pasta bile alsan. Açıkta götürürsen hiç itibar olmaz. Bizim millet de pakete çok meraklıdır. Yani rastgele bir pastaneden 10 liralık da alsan Yağı belli değil yani damartık atanlardan var ya Gres yağ yağı kullananlar <gülüyor> Ama paketi çok güzel yaparsan Böyle süsmüş bizim millet var ya Hemen üstelik kız istemek değil mi? <gülüyor> ne, ne ambalaj ya Ne kapak ne paketi Halbuki içi sıkıntı Yani paket de önemlidir Bunların amelleri çok güzel hazırlanmış Gelin gibi diyor Beşinci kata kadar geldi Adam sabah kalktı melekler yazmaya başladı Yaptı zikretti şükret namaz kıl Oruç tuttu falan falan. Akşam adam yattı. Melekler aldı ameli. Biri geçti. Gıybetten kurtardı. İkiyi geçti. Dünya menfaati istemekten kurtardı. Üçü geçti. Efendim kibirden kurtardı. Dördü geçti. Ucub'den. Kendini de beğenmiyormuş. Bu, bu ne avanaklık etti acaba şimdi? Geldi Fekulü lehumul Son hafta bunu okumuştum yani. Geçen Perşembe değil. Bir evvelkinin sohbeti ama şimdi hızlı hızlı hadisin metni 5-10 sohbete bölünecek Artık kimse toplayamayacak. Benim sohbetleri biliyorsunuz. İki buçuk saatlik sohbetler arasında kaynayacak o. Onun için metni tek okudum şu an. Sıfıra getiriyorum. Ve görevli melek der ki onlara kıfu adrubu bi'adel ameli ve sahibi Durun bu ameli sahibinin suratına vurur. Gidin. Ve hamilu Bir de omzuna da yük vurun. Yani öbürlerine bunu demedi. Bunu ameli Ahirette başına bela olacak yani. 50 bin sene mahşerde bir de yükünü vuracaklar sırtına. Adam kendi zor duruyor. Yükünü de vurun. Ben kıskançlıkla ilgili görevli meleğim. Bu insanları kıskanırdı bu adam. Öğrenenleri, talebeleri de kıskanır. Ve amelü bin İslam'a kendi gibi yapanları da kıskanır. Bayağı anlattım sohbette bu konuyu. Yani adam onun gibi teheccüd kılsa bu kılamasa diye istiyor. Niye ki ben hava atacağım? İşte o da kılıyor on rekat. Ben de on iki rekat. Oruç tutsa o da tutsa o da kıskanıyor. Bu niye oruç tutabiliyor? Tutamazsın. Ya sana ne? O da Allah'ın kulu. O da zengin olmak istiyor ahirette. Yani talebeyi kıskanıyor. Bu hafızlığı bitirdi. işte, ben de bitirdim. Bu bitirdi? Bitiremezsin. Ya buna hafız diyemezsinler. Ben hafız oldum nasıl olsa. Bu kalsın yarım. Kıskanıyor. Ve, ve her kimse ki kâne hucu e, tutuyor fazlen. Bir fazlalık minel ibade. Kim fazla ibadet yapıyor? Şimdiki gibi dünya malı arabasını, karısını, parasını değil. O zaman da böyle bir durumlar varmış fazla hastalıklar. Tabi şimdi de var. Tekkelerde de bu var şimdi. Ama tekke azaldı onun için millet bu konuları tartışmıyor. Fazla ibadet yapanları kıskanıyor. Yahsüdüm onları kıskansa bir şey değil. Kıskandığı içinden geçti gitti estağfurullah. veya ya onların ırzı hakkında haysiyeti şerefini rencide etmek çok gıybet yapıyor. Ya onun 12 rekat kıldığına bakmayın. Onun kıraatı bozuktur. Yanlış okuyor. Veya dövülüyor. Ya bunun hafızlığı zayıftır. O unuttu zaten çoktan. Yani kardeşim tamam kıskanıyorsun. İçine at kalsın bari günah girme. E ne yapıyor? Gıybete döküyor. Yani kıskançlık onu dayandırmıyor. Tahammül edemeyince ne yapıyor? Ula bu da benim gibi yaptı şimdi. Ne olacak? İşte 50 tavaf. O da yapmış 50 tavaf. Ya onun 50 tavafından ne olur? Sağa sola bakıyor. Zikir bilmiyor. Rüknü'ye manideki duayı bilmez. Bir şey bilmez. Böyle hep ben görüyorum yani birbirlerine çatıyorlar. Anlıyor musun? Hafızlarda, hocalarda çok gördüm yani. Hem de öyle büyük hoca var ki. Ölmüşler Allah rahmet etsin. Herzine Allah'ım ya Rabbim ya Rasulullah. Emraniye Rabbi Rabbim bana emrettiğinle amel. Onları bırakmayacağım mücazürü ilahi. Allah benden başkasına geçitmeyeceğim ve ben onu efendim Buradan aşağı yuvarlatacağım. Buraya kadar zaten e, geçmiş perşembe sohbetlerinde de gelinen noktadır. Hadi şerif buradan ders kalmış. Önümüzdeki pazartesi inşallah altıncı kat, yedinci katta neler olacak? Hele ondan sonra Hz. Muazzar, sallallahu aleyhi ve sellem, hele hafızlar hocalar hakkında dini ilimleri tahsil eden mollalar hakkında kız talebeler vesaire. Hepimizi çok ilgilendiren öyle vasiyetler, öyle nasihatler yapacak ki bu hadis-i devamında. Ondan sonra bir hadis kalıyor. Şirkten, riyadan kurtulma duası. Onunla beraber ihlas kitabı bitiyor. Sünnet kitabına geçeceğiz. İnşallahı rahman Yani ne diyeyim arkadaşlar? Ne bileyim, ne diyeyim? Oluyor işte oluyor. Büyük kurra hafız var idi. Mübarek tabi adını şey söylemeyeyim de. O da çok meşhursuz tanımazsınız ama benim tanışlarımdan tanıdığımlar <gülüyor> olsun. Görendi Mehmet Efendi'yi met ediyorlar onun yanında. Yani met edilmez mi? Görendi büyük Allah dostu, veli falan. Mübarek. Efendi Hazretleri ziyarete gelirdi. Efendi onu imamlar o keride durur. kutpenin orada oturur, malan, minberin önünde. Efendi'ye haber ederler. Efendim senin barık önüne bakar ya. Ne sağa bakar kim gelmiş ne sağa bakar. Öyle gider camide oturur. Efendi 10 saat camide otursa bir kere şöyle bakmaz kim var. Mevla'nın huzurunda. Efendi öyle. E, e, geçiyor sonra haber ederler. Gönerli işte arkada oturur ki imam etmesin beni diye. Sonra gönerli bu hazretleri. efendi alır onu öne falan. İmam olmaz. Efendi imam olur. Efendi Böyle tabii mahcup imam olur. Sonra miraptan döner. Ona böyle bakar bakar bakar. Efendim seni böyle seyredip dururdu böyle cemali. Gönenli. Büyük velidir gönenli. Ondan sonra her zaman aşırı okuyun de Böyle durur. E, gelir sonra odaya içeri geçeriz. Birkaç dakika durursun. Hiç dünya kelamı yok. Aşırı okuyun. Yani bir aşırı okusun der. Efendim bana okuttu o zaman. O biraz bir şey okudum. kef Suresi'nin sonunda. Allah bağırdı. Birkaç kere bağırdı etti falan. Ya dedi binlerce hafız yetiştirdin mi dedi. Ya tabii yetiştirdi binlerce. Ben dedi bunun gibi okuyan görmedim. Yani benim çok da talim, tecrübüt, vücud, kıraat şeyim yok bilgim. O kadar fazla değilim yani. Kıraat ihtisasım yok mesela. Kendime göre bir okuyorum. Ama onu bilmiyorum. Beğendi işte bana dua etti falan. O böyle Allah demesi çok varmış. Allah der birden. Ebecekilerde alışmamışlar falan. Ama her zaman ölüm döşen olsa... Her sene Medine'den haber gelir. Gönenli vefat etmiş. Hadi bütün millet cemaatleri ağlar falan. <gülüyor> Ondan sonra bir de bak diri gelir. Bir sefer dediler. Gönenli vefat etmiş. Ne oldu? Fatih Cami'den cenaze kalkıyor. Hadi kalktık gittik. Cami dolmuş. Avlular dolmuş. Halbuki ölmedi. Efendi falan gittik. Sonra dedi ki Kurabağ'da yatıyor. yav dedik madem ölmedi biz gidelim hastaneye. Kalktık gittik hastaneye. Hastanede yatıyor. Bu odasında yine gittik yani. Aşır okuyun. Ölüyor olsa aşır okuyun. Şimdi şimdi diyorlar ki o Hoca Efendi'ye o da yaştı. Ben de ondan biraz talim bir şeyler okudum. Allah kabrin nur etsin. Efendi baba severdi onu da yani. Alaedir Efendi severmiş onu. <gülüyor> şimdi diyor ki Tetlek Gönen'i çok büyük kurrağaçta, işte, Reisül ül işte. şöyle okudu böyle okudu. Şimdi o da ona biraz denk yaşı falan. Bir şey diyecek şimdi. Ne diyecek? Dedi. Alim değil dedi. Yani mana bilmez dedi. Halbuki niye bilmesin de yani o şimdi o kendine göre o kendini daha koca şey dedi. Mana bilmez dedi falan. Bir şey işte bak kıskançlık da kalsa kalmıyor işte. Bir şeyler de dedirtiyor ona yani. beyaz sakallı dur gibi adam. Yani alim değil dedi işte dedi. Bir şey yapmaz dedi. Ondan sonra dedi, Hayz ayetinde Allah diye bağırır dedi. <gülüyor> Allah, ne alakası var? <gülüyor> ya mübarek adam. Ve selu neki mahiz. Hayz ayeti var, nifaz ayeti olabilir. Kur'an'da her ayet Firavun'dan da bahsediyor. Şimdi sen orada Allah diye bağıramaz mısın? Sen Allah'ın kelamı veya kıraat edenin kıraatının e, güzelliği ahengine bağırıyorsun yani gönenli. Hayz ayetinde niye bağırsın? Rahmetullahi aleyh. Şimdi yani demek istiyor ki manayı bilse cehennem ayetinde bağırır. Alim değil ne oldu? Hayz ayetinde bağırıyor. Ya bir şey de diyemiyorsun yaşlı adam ya mübarek adam gönenli rahmetullahi aleyh hazretleri öyle bir aşık idi ki Allah'ın kelamına bağırıyor, kelamından etkileniyor. Hangi ayeti okursan oku. Allah der böyle cezbeye gelir, kıpkırmızı olur yani. Rabbim şefaatine naid eylesin. Evet, onun için hacılarda, hocalarda bu haset işi bol bulunur. O gün de sohbet edelim, dokuz çuvalını almışlar. Bir çuvalı da almaya gelmişler. Mevla, ya buyurmuş ki, melekler demiş kiler, e bu kadar insanda da biraz birbirine haset eden olsun. Bir da millete dağıtacağız yani. Onu da almaya gelmişler ya. Bütün kıskançlığın şey gibi hafız hocalar, mevlüt Herkes birbirine uğraşır yani böyle. E işte ne diyeyim sana. Kendi gibi yapmasını istemez. Yaparsa da bu sefer onun eksiğini için gıybet yapmaya başlar. Yani yine dönüyor o haset içinde kalsa zararı kendine. Haset dışa vuruyor. Dışa vurunca da ne yapıyor? Seni konuşturuyor adamın aleyhine. Bu sefer adamda var olanı konuşturuyorsa gıybete sokturuyor. Adamda yok olanı uydurtturuyorsa iftiraya sokturuyor. Yani hasedin tezahürü yansıması mutlaka gıybet dedikodu ve iftira şeklinde. Sonra seni yakıyor. İşte amelinde nur gibi amel. Zikirler melekler bile beğendi. Bir de sesi var. Yani ameller artık zikir sesine bürünmüş göklere gökyüzülüyor. Dört kat kapılar açılıyor. İşte iki bin senelik mesafe kat ediliyor. Her iki kat arası 500 senede. İki bin senelik manevi mesafe kat ediliyor. Beşinci kata geliyor. Bu insanları haset ederdi. Kendi gibi okuyanları, amel edenleri işte kıskandırdı. Sonra onların gıybetini yapardı diyerekten vur aşağı. İki bin iki bin senelik mesafe buradan kat edilmiş. Oradan adamın ameli yani ne gereği var, ne lüzumu var. Yani Allah herkese hayırlı amel nasip etsin. Allah herkesin amelini kabul etsin. Onlar da kazansın. Onlar da kardeşlerimiz, talebe arkadaşlarımız, hoca kardeşlerimiz, Müslüman cemaatlerimiz. Yani birbirini kıskanacağımıza gıpta edelim, imrenelim. Beğendiğimiz şeyler de biz de yapalım. Ama o yapamazsın şeklindeki düşünceler. Engel çıksın, hafız olamasın, hoca olamazsın, kılamasın, gelemesin, ömreye bizle gelemesin. Böyle var yani uğraşıyor birbirinden, takos koyuyorlar ya. Yani bunların Müslümanlarda ne alak? Ama en çok da Müslümanlarda olur tabi ki. Yavurlarda hiç böyle bir hareketlere lüzum yok adam. Kim kimin salih ameli yok ki kimse kimseye haset etsin? Neyi haset edecek? Allah cümlemizin amellerimizi bir dahaki derste de bunu inşallah bitirmeyi nasip etsin. Yedinci kata kadar çıkan, yediden sonra da mesele var. Yediği kurtaran da da mesele var. Muhlis olsan kurtaramıyorsun. Tehlikeyi atlatamıyorsun. İhlasa çalıştığın için. Muhlas kurtarıyor. İlla ibadake minhumul muhlasın diyor şeytan Allah'a. Diyor ya Rabbi Adem'in oğullarıyla uğraşacağım. İntikamımı mutlaka alacağım. Onları cehenneme mutlaka süreceğim. Ancak ihlası kazanmış muhlaslara dokunamayacağım. Bak muhlislara demiyor. Çünkü hepimiz muhlis. Yani muhlis ne de demek? İhlası kazanma çalışma yolundayız şu an. Kimimiz de o yola bile girememişiz. Ama muhlas olabilirsek kurtaracağız. İnşallah Ya Rabbi, Efendimiz Azem'in hep duasıdır. Talebelerimizle, hocalarımızla, ihvanımızla, cemaatimizle, sevdiklerimizle, her sünnet, tüm Müslüman kardeşlerimizle. Cümlemizi Ya Rabbi, alim, amil, muhlis, muhlas kullarına ilhak Amin. Efendim böyle ederdi. Alim, ilim sahibi yetmez. Amel etmez, helak oldu. Amil, amel eden İhla, riya girerse amel yetmez. Muhlis ihlas sahibi. İhlas sahibi ihlası kazanıyor. Yetmez. Neden ihlası kazandığı kesin değil. Muhlis olursa Allah seçmiş onu, ihlası kazanmış. Şeytan da diyor ki, onlara dokunamayacağım. Rabbim dokunulmaz kullarından eylesin. Harama hürmetine, recebi hürmetine Allah'ım cümlemizin, ibadetlerimizi nefsin şeytanın ifsad etmesini haram eylesin. Amin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhi ve sellem. سلمت تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين مولا يصل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر خلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صره الرحمن في النعامه مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كله